1863, numaralı konu, Ebu Umame el-Bahili'nin kıssası, evet, Ebu Umame'nin azat etmiş olduğu kariyesi bana şöyle dedi, Ebu Umame sadaka vermeyi severdi ve sadaka için mal toplardı, hiçbir dilenciyi bir şey vermeden bırakmazdı, bir soğan veya bir hurma dahi olsa veya yenilen bir şeyi mutlaka verirdi, bir gün bir dilenci geldi, Ebu Umame'nin bütün malı bitmişti, yanında üç dinar vardı, dilenci istedi, ona bir dinar verdi, ikinci bir dilenci geldi, ona da bir dinar verdi, Sonra bir dilenci daha geldi, son dinarı da ona verdi, ben bu yaptığına kızdım, bize bir şey bırakmadı, dedim, o kaylule uykusu için yatağa girdi, Öyle ezanı okunduğunda onu uyandırdım, abdest aldıktan sonra mescide girdi, ona acıdım, çünkü oruçluydu, gittim, borç ettim, ona bir akşam yemeği hazırladım, ona bir çıra yaktım, yatağını düzeltmek için geldiğimde baktım ki orada altın dolu, saydım, tam 300 dinar vardı, kendi kendime daha önce sadaka verdiği 3 dinarın kesinlikle böyledi, Öyle bir şey getirdiğini anladım, o yatsıdan sonra geldi, sofrayı, çırayı görünce tebessüm ederek, bu, Allah katından gelen bir hayırdır, dedi, onun yanı başına gittim, serinlettim, o yemeğini yiyince, ey Allah'ın rahmetine mazhar olan kişi, sen şu altınları nasıl yatağının altında bırakıyorsun, bu zayi olmaz mı, bana da haber vermedin ki, onları kaldırıp saklayayım, dedim, bana, hangi nafaka, ben evde bir şey bırakmadım ki, dedi, yatağı kaldırdım ve yatağın altında altınları görünce, hayretler içine girdi, bu olay karşısında kalktım, belimdeki zünnarı kesip parçaladım ve Müslüman oldum, Yezid bin Cabir, ben bu hatunu Humus mescidinde gördüm, kadınlara Kur'an ve sünnet dersi verir, farzları öğretirdi, dil hususunda onlara bilgi veriyordu, demiştir.